693. konu, Bahreyn Haracı meselesi, Akra ile Zeberkan, Hazreti Ebu Bekir'e geldiler, Bahreyn Haracı'nı bize ver, buna karşı kavmimizden artık bir tek kişinin bile irtidad etmeyeceğini tekeffül ederiz, dediler, Hazreti Ebu Bekir de buna razı oldu, ahidname yazdı, aralarında sefirlik vazifesini Talha bin Ubeydullah yapıyordu, bu ahidnamede birkaç kişiyi de şahit gösterdiler ki, onlardan birisi de Hazreti Ömer'di, Hazreti Ömer'e şahidlik etmesi için haber getirildiğinde bu teklifi reddederek, bu pek hayırlı bir iş değildir, dedi. Ahidname'yi de yırtıp attı. Talha, Hazreti Ömer'in bu hareketine öfkelenerek halifeye geldi ve, sen mi halifesin, yoksa Ömer mi, diye sordu. Hazreti bu Bekir de, halife Ömer'dir. Fakat at benim, dedi. Bunun üzerine Talha süküt etti.